Müminlerin kafesi yani la ilahe illallah Muhammed Resulullah diye müminlerin kafesi Allah'ın dostudur velisidir. La ilaha illallah demiş fakat Muhammed Resulullah'ı dememiş. Yani rızâleti Muhammedi inkâr etmiş. İmanı mevkuttur. Hakka vuslat bulamaz. Meclis ilahiye giremez. Aşk meclisinden, muhabbet meclisinden. Muhammed Meclisi'nden onu tart ederler. Maddi ve manevi.